ve nşhedu anna Muhammede abdhu اما بعد, fya ibadallah, ittakul Allah ve atigu, inna Allah ma alzine ittaku ve alzinehum muhsinon. قال الله تعالى azza ve jel, fi kitabihi al-Kerîm, azzû billahi min al وَهُمْ لَا بِيُفْتَنُونَ <gülüyor> Sadakallahu'l-Azim Ankebut Suresi 2. Ayette Cenab-ı Hak insanlar iman ettik deyip de vereceklerini mi zannediyorlar? İmtihana tabi tutulmadan. Muhakkak biz onlardan öncekilerini sınavlara tabi tuttuğumuz gibi onları da imtihanlara tabi tutacağız. Buyurulur. Evet, dünyaya ne geçim için, ne seçim için geldik. Dünyaya imtihan için, her halimizle imtihan olmak için geldik ve o imtihanı yaşıyoruz. Dünyaya başka bir şey için değil, kulluk dersinden imtihana tabi tutulmak üzere geldik. İnsan Allah'a kulluk için yaratıldı. Allah'a mı başkalarına mı kulluk yaptığı, dünyadaki sınavlarıyla ortaya çıkacak. Kur'an açısından hayat, devamlı bir imtihanlar zinciri, imtihanlar silsilesidir. Rabbimiz bütün insanları, onlara verdiği hoşlarına giden nimetle, kabiliyet ve imkanlarla ve hoşlanmadıkları korkuyla, açlıkla, nimetlerden noksanlaştırmayla, imtihana tabi tutmaktadır. Ölümle birlikte imtihan sona erecek. Hesap günü herkes ya sağından ya solundan karnesini alacak. Daha önce bu imtihan salonuna zengin, fakir, işçi, işveren, erkek, kadın, güçlü, zayıf niceleri gelmiş, bir sürü bir süre imtihan sınavında, salonunda oturmuş, sonra gitmişler. Şimdi sıra bizlerde. Evet, dünya imtihanlar silsilesi dedim. Kazanmakla kaybetmeyi aynı anda hatırlatan esrarlı bir kelime imtihan. İçinde hem ümidi saklıyor hem korkuyu. Lezzetle acı onda birbirine karışmış. Büluğa erinceye kadar imtihan öncesi, hazırlık dönemi, kağıt kalem hazırlama safhası, Hüluğa erince insan imtihan kağıdını, amel defterini doldurmaya başlıyor. Ve ölünceye kadar aralıksız imtihanı kazanmak için kalem oynatıyor. Bu imtihanın herkes için günün birinde sona ereceği malum. Ama kimin elinden kağıdının ne zaman alınacağı belli değil. İmtihan denilince insanın hatırına aslında çok şeyler geliyor. Bütün bunları gündemleştirmemin sebebi yeni bir yıla herkesin yılbaşı olarak değerlendirdiği bir zaman dilimine girdiğimiz ve hayat sayfalarımızdan büyük birisinin daha kopması, bir yılı daha tamamlamamızla alakalı. Aslında İslami ölçüye göre hicrettir bizim takvim başımız ve hicri kameri aylarla oluşan e, hicri takvim esasımız e, söz konusudur. Ama önemli olan Allah'ın günlerinin gelip geçmesi ve e, biraz daha ölüme hazırlanmamız. İşte bunlar bizim devamlı imtihan içerisinde olduğumuz anlayışı hatırlatmalı. Evet. E, herhangi bir okul veya üniversite imtihanına verilen önem, kulluk imtihanına verilseydi, mümkün çoğumuz cenneti daha şimdiden garanti ederdik. Yani üniversite sınavına verdiğimiz değer kadar Allah'ın ahiret için hazırladığı sınavlara önem vermiyoruz. Gece gündüz çalışan bir öğrencinin durumunu düşünün. Üniversite ne kadar önemlidir, hayatında ne kadar yeri var, dünyada bile ona ne sağlayacak, kazancı ve kaybı ne olacak, ama ahiret imtihanının hayati, ebedi değeri olduğu halde biz bir gencin e, sınavlara verdiği değeri kadar vermiyorsak e, yeterince ahireti e, yakini olarak, e, şuurlu olarak e, inanç yönüyle, iman yönüyle kavramıyoruz demektir. Ahiret imtihanı zor olduğu için mi insanlar bu sınavlarında başarısız oluyorlar. Hangi imtihan daha kolay? Gelin bir muhasebesini yapalım. Üniversite sınavında sorular önceden hiç kimseye verilmez. Kilitli kasalar içinde tutulur. İlahi imtihanda ise sorular da doğru cevaplar da Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bildirilmiş kopya çekmemiz serbest bırakılmıştır. Evet, üniversite sınavında yardımlaşmak, kopya yasaktır. Ama Allah'ın sınavında yardımlaşmak da, kopya çekmek de hatta sevaptır. Bu imtihan içinde kendisi kadar başkalarının kazanması için de gayret gösterenlerin ödülleri daha büyük olur. Öğrettiği kadar kendi notuna da ilave edilir yaptığı bu işe cihat adı verilir. Kişinin başkasına onun imtihanını kazanma konusunda yardımlarına. Bu ticarette verenin malı artar. E, kopya verenin, bilgi verenin e, sevabı puanı fazlalaşır. Cimrilik yapansa kaybeder. Üniversite sınavında kopya çekmek suçtur. Esas sınavda ise sevaptır. En doğru cevapları Hayata yazmış olan peygamberimizden, alimlerden kopya çekmek faziletli bir iştir. Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır. Kopya çekeceğiniz örnekler denildiği gibi Ahzap 21'de. Üniversite sınavında üç yanlış bir doğruyu götürür. Ama ahiretle ilgili sınavdaysa bir doğru bir yanlışı yok eder, siler götürür. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُثْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ Muhakkak sevaplar günahları yok eder, der Cenab-ı Hak. Hud Suresi 114. ayette. Evet, üniversite sınavlarında her doğruya bir puan verilir. Ama Allah yaptığı sınavlarda yanlışa eksi bir puan verdiği halde doğruya artı on puan verir ayet-i kelime öyledir mencaeabil Haseneti felahu Aşru em Salaliha ee, vemencabiseyiye fela yza İlla mislüha vahum la yüzlemon enam Suresi 160 ayet kim e, güzel iş yaparsa sevap Hayır işlerse ona on misli sevap vardır kim de bir günahla bir kötülükle gelirse ancak misli olarak karşılığı vardır. Ee, ve onlar hiç zulme uğratılmazlar denir. Her iki sınavda zamanla yarış söz konusu olsa da, üniversite sınavı 3-4 saatlik bir zaman diliminde e, sıkıştırılır. Bütün hayat boyu birikimler birkaç saat içinde test olur. Bir sene başka sınav hakkı yoktur. Yani... E, İslami anlamda esas imtihanımız açısındansa bu imtihanda hata yapıldı, başarısız olunduysa her an sınav yenilenebilir. Devamlı sınav hakkı vardır ve hem de sonsuz denilebilecek kadar bir ömür boyu sınavlarınızı geçersiz sayıp yeniden bir sınava tabi tutulmak isteyebilirsiniz. İstenilen zamanda kurtarma sınavı hakkı vardır. Tevbe gibi eski sınavları yok saydıran bir silgi vardır. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste ''Ettâibu minezzembi kemen lâ zembeleh'' buyrulur. Günahlardan tövbe edenin durumu hiç günah işlemeyen kimse gibidir. Dolayısıyla yanlış yapıp tövbe eden bir kimse yanlışı yapmamış sayılacaktır. Üniversite sınavlarında çokça soru çözmek gerekir. E, ilahi sınavda ise az soru da çözebilir insan. Yeter ki doğru çözsün, doğru cevap versin. Üniversite sınavında sorular doğru sorulmamış olabilir. Seviyeye uygun olmayabilir. Soru anlaşılmamış olabilir. Zor çıkabilir. çıkabilir. İlahi imtihan ise herkesin seviyesine göre e, kolaydır. Efendim ee, zorluğu istemez Allah. Allah kimseye çözemeyeceği soru sormaz. Başaramayacağı güçlükte imtihan etmez. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Bakara Suresi 185. ayette Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez buyrulur. Üniversite sınavları hiç de adil değildir. Bilgileri doğru ölçtüğü söylenemez. İlahi imtihandaysa bir kula kıl kadar zulmedilmez. la lâ yazlimu miskale zerre. Allah zerre kadar, havada uçuşan toz kadar bile zulmetmez. Ve intekü haseneten yudaifha. Eğer bir haseneyle gelirse insan, Allah ona kat kat ücret verir. Bir doğru cevaba fazla fazla puan verir. Evet. Ve yütüminle dünhü ecran azîmâ ve katından ona büyük ücretler verir. Nisa suresi 40. ayet. Üniversite sınavında başarı şansı başkalarını yenmeye bağlıdır. O yüzden başkalarının başarılı olması hoş görülmez. Belirli bir kontenjan vardır. Yanındaki kişi senin rakibindir. İlahi sınavda ise başkalarının aldığı notun diğerlerine hiçbir zararı olmaz. Sınavda üstün başarılı olanlar cennetin kontenjanını dolduramaz. Onlar rakip değil, refik kabul edilir. Ve üniversite sınavını kazanınca ne tür bir iş, ne kadar maaş, ne miktar rahat ve huzur beklenir. Ya ahiret sınavını kazananlara. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insan hayalinin ulaşamadığı güzellikler o imtihanı kazananlar için verilecektir. Buhari ve Müslim hadisidir. İlk bakışta bu imtihanı herkesin kazanacağı akla geliyor. Ama gel gör ki insanların çoğu yine yanlış yola sapıyor. Doğru cevaplar vermekten uzaklaşıyor. Zoru başararak esas sınavı kaybediyor. Kaybetmek için bir sürü gayret sarf ediyor. Öyleyse kendi karnemizi güzelleştirmek ve ümmetin sınavlarına da yardımcı olmak hepimiz için birinci derecede görevdir. Bu yönüyle bize çok iş düşmektedir. Bu dünyada yerine getirdiğimiz ahirete yönelik imtihanda aslında zor olan yanlış yazmaktır, yanlış yapmaktır. Çünkü Allah yanlışı sevdirmemiştir. Fıtrata ters olarak bize uygun düşmez. Söz gelimi su içerken lezzet alırız. Yüzümüz tatlılaşır. Ama şarap içenler yüzünü ekşitmeden herhalde içemezler. Doğru söz insana zor gelmez. Ama her cümle yalan olmak üzere on tane cümleyi peş peşe kurmaya çalışsanız çok mu çok zorlanırsınız. Yani insan doğruyu yapmak üzere ne yapılmıştır? Ee, yönlendirilmiştir. Helal kazanç insana huzur verir. Ama çalmak, çırpmak, hile yapmak insanda bir sıkıntı, vicdan azabı e, oluşturur. Hayatımız boyunca güzel bir şey elde etmek için hep bir çaba ve emek sarf etmişizdir. E, dolayısıyla cenneti elde etmek için de bazen uykusuz kalacağız, bazen kendimizi İslami konularda e, adayacağız, gayretlerimizi artıracağız. Günümüz Türkiye'sinde üniversite diplomasının ne kadar faydalı olup olmadığı düşünülmez. Çok yararlı olduğunu düşünsek bile elde edilmek istenen yararların tümü geçicidir. Bir de asla kaybolmayacak olan, tükenmeyecek güzelliklerin, sonsuz faydaların bulunduğu, insanın devamlı yaşayacağı bir ahiret hayatını e, değerlendirelim. Çok az bir faydası olan ve Faydasının da geçici olduğu üniversite sınavına gösterilen önem, az önce ifade ettiğim gibi esas imtihan için gösterilmiyorsa bu sınavın kaybedilme ihtimalinin büyük olduğunun işaretidir. Evet, biz esas imtihana hazırlanmalıyız ve yıllarımızın ne çabuk akıp geçtiğini bu zaman dilimlerinde daha bir değerlendirmemiz lazım. Allah bütün insanları dener. Peygamberler de dahildir bunun içine. Ee, onlar da imtihana tabi tutulurlar. Bu denemeler aslında gördüğü derslerden imtihana tabi tutulan öğrencilerin durumu gibidir. İmtihanı başarırsa bir üst sınıfa geçer ve üst sınıfın imtihanı daha ağır olur. O yüzden avamın imtihanları e, yanında görülür. E, takva sahiplerinin, ilim sahiplerinin, topluma önder örnek olanların ve en üstte peygamberlerin imtihanları çok mu çok ağırdır. Allah Resulü'nün başına gelenleri bir bu yönüyle bir değerlendirin. Ne tür imtihanlarla imtihan oldu? Daha küçük çocukluğunda daha dolmadan imtihanları başlamıştı diyebilirsiniz. Ölünceye kadar da devam etti. Ee, yani zorlukların hemen her çeşidini yaşadı. E, açlıktan e, karnına taş bağlayan, e, sıkıntılar, eziyetlerin her türlüsünü çeken bir Resul ve e, her, herhangi birimize benzer imtihanı vermesin Cenab-ı Hak e, öyle bir imtihandan geçti ki e, Peygamber ve Devlet Başkanı bütün Müslümanların lideri olan konumda eşine iftira atıldı. E, namusuna dil uzatıldı ve maalesef bu iftiraya Müslümanım diyenler de bazı Müslümanlar da iştirak etmiş oldu. 40 gün hanımının e, bir yanlış yapıp yapmadığını e, bilemeyecek şekilde e, böyle bir ağır imtihandan geçti. E, düşünün eşimize bir böyle iftira atılmış olsa, onun namusu için ağır sözler söylense ne kadar zor gelir. Ve bu bir de ümmetin lideri, bir peygamber olarak, Müslümanların da bir kısmının bu iftiraya çanak tuttuğunu da düşündüğümüzde ne zor bir imtihandır. Başka hiçbir imtihan olmasa bile münafıklarla imtihan olmak, müşriklerle, savaşla imtihan olmak, açlıkla imtihan olmak, bir sürü müminin sıkıntılarıyla imtihan olmak, peygamber olarak şahsen geçirdiği imtihanların yanında nice zorluklar ve biz bazı ufak tefek zorluklardan şikayet eden ve bu konuda yeterli gayret göstermeyen insanlar unutmayalım ki derecemiz yükseldikçe imtihanların ağırlığı da artacaktır peş peşe gelen imtihanlar olacaktır Afrika'daki insanların imtihanları çok mu daha hafiftir? Suriye'de, Irak'ta yaşayan Müslümanların imtihanları bizden çok daha kolay mı geçmektedir? Hangi peygamberin, hangi ümmetinin imtihanı bizden daha kolay olmuştur? Yani bir elimiz yağda, bir elimiz balda hesabı çokça sıkıntı çekmeden rahat yaşadığımız halde ufak tefek zorlukları bazen ciddi manada şikayet ediyor ve Allah'a giden yolda bunları birer sabırla zafere dönüştüreceğimiz halde moralimizi bozarak sabırsızlık göstererek imtihanlarımızı kaybeden bir duruma gidiyoruz. Evet, günler geçiyor, seneler geçiyor ahirete bir adım daha yaklaşıyoruz her halimizde imtihan olduğumuzu bazen unutuveriyoruz. Ahiret hayatının dehşet verici korkuları ve azapları, ümitleri, nimetleri bize pek uzaktaymış gibi görünüyor. Oysa ki hayat takviminin son yaprağı her an düşebilir. Hayat filminin çekimi her an bitebilir. Evet, hayatımız filme alınıyor. Sözlerimiz devamlı kasetlere çekiliyor. Aktörlüğünü ve seslendirmesini yaptığımız Hayat filminin çekimi, tescil işlemi melekler tarafından yapılıyor. Manevi objektifler sağ ve sol omuzlarımızdaki kameramanlar tarafından çekilen görüntülerimiz, irademiz altındaki organlarımızdan sadır olan her ameli yakın çekimle onlar tespit ediyor. Bu hayat filmi çekim zamanları ve mekanları belirlenmiş, Gayeleri işaretli olarak satırlanmış sözleriyle bir amel kitabı, bir karne olarak yarın bize uzatılacak. Yasal taraflarımızdan ya da sol veya arka taraflarımızdan bize karnelerimiz verilecek. Denilecek ki işte bu aleyhinize gerçeği dile getirecek hazırlattığımız amel kitabımızdır. Biz neler yapıyor idiyseniz görüntülerini aldırtıyor, tescillerini yaptırıyorduk. Casiye Suresi 29 Sizin üzerinizde hakiki bekçiler, amel ve hareketlerinizi her an gözeten Allah katında çok şerefli yazıcı melekler vardır. Onlar ne yapıyorsanız onu bilirler. İnfitar Suresi 10 ve 11 İnsan melekler tarafından hazırlanan bu amel dosyasıyla Allah'ın huzuruna çıkacak, kitaplaşan hayat filmi, amel dosyası bizzat kişiye izlettirilecek, ve okutturulacaktır. İsra 14. Ölümle birlikte imtihan sona erecek. Hesap günü herkes karnesini alacak. Artık amel kitabı ortaya konmuştur. Günahla, günahkarları onun içindeki görüntü ve kayıtlardan ötürü korkuya düşmüş görürsün. Eyvah bize derler. Nedir bu kitaptaki görüntüler? Küçük büyük her bir ameli ayrıntılarıyla ortaya koymuş. Onlar bütün yaptıklarını amel kitaplarında karnelerinde hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiçbir insana zulmetmez. Kehf suresi 49. Melekler tarafından ilahi objektifler altında ve mikrofonlar önünde hayatımız filme alınıyor. Rolünü Kur'an ve sünnet ölçülerine göre yapabilenlere müjdeler olsun. Çünkü onlar için ölüm, ilahi bir hediye ve ebedi hayatın mutlu bir başlangıcı olacaktır. İmtihanlarını kazanmak için bütün gayretlerini sarf eden, zorluklara sabır, nimetlere şükreden, her durumu bir imtihan vesilesi kabul eden, imtihanı kazanmak için Allah'ın yardımıyla Müslümanca yaşamaya çalışan müminlere müjdeler olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam Kelamullahil melikil azizil allam Kema kal Allah ve tabarike ve Teala fil kelam. Ve iza kure el Kur'an fi stemi o lah ve ancır tolaleküm turhamun. A'uz bilahi min Şeytanir Raja mİsmiillahiir Raheem. İnnet indallahil İslam. Salatullah.